E, Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Al Alet TV.com teradesinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail A. E Fıkıh Kurulu Üyesi Fatih hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adet üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda yine sitelerimizden takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah? Allah, Allah razı olsun. Sağ olasınız. Rabbim iyilikler versin. İlk sorumuz hocam. Dini sohbetleri, tefsir derslerini <gülüyor> ve benzeri videoları internetten dinlerken uzanarak dinlemekte bir sakınca var mıdır? Uymadan önce Malayan'ı izlemektense böyle derslerden dinlemek istiyorum ama edebe aykırı olur diye dinlemiyorum. Sizce nasıl yapmalıyım? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve aleyhi ve sellem ve ba'du. Teknolojinin her daim ilerlemesi bu ve bu emsal gibi soruların da gündeme gelmesine sebebiyet veriyor. Tabi teknoloji hayırda da kullanılabilir, şerde de kullanılabilir. Günümüzde her ne kadar çoğunluk olarak şerde kullanılsa da işte sohbetlerin evlere ulaştırılabilmesi tarzında hayır noktalarında da kullanılmasına olanak tanınmış, imkan tanınmıştır çok şükür. Aha. Burada kardeşimizin sualini isterseniz biraz detaylandırmak istiyorum. Yani örneğin bahsettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim dinleyerek işte yatması, uyuması veya bir işle meşgul olması ya da bir ders, bir sohbet dinleyerek yine uyuması veya bir başka bir şeyle meşgul olması. Eğer Kur'an-ı Kerim dinleme noktasında bu bağlamda bir sıkıntı söz konusu değilse Sohbetti, dersçe bu emsal şeyleri dinlemesi evleviyet yoluyla zaten bir sıkıntı olmayacaktır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allahu Azimüşşan Kur'an-ı Kerim okunduğunda e, susunuz ve onu dinleyiniz buyuruyor. İzâ kuriyel Kur'ânü fessemihuleh ve ansitûlâallukum turhamun. Peki Kur'an'ı dinlemek, tıpkı okumak gibi bir ibadettir. Dinlemek de bu bağlamda ibadettir. Peki bir insanın yatarak Kur'an-ı Kerim dinlemesi Kur'an'a karşı bir edepsizlik olarak algılanabilir mi? Şimdi e, yine Kur'an ayeti kerimesine baktığımız zaman e, o mümin kullardan bahseden ayeti kerime işte onlar ki oturdukları yerde, yattıkları yerde, yan taraflarına yattıkları halde Allah'ı zikrederler. Yerin ve göğün e, varlığını tefekkür ederler şeklinde mal olarak ayet-i kerime. Buradan anlaşılan o ki ibadette, e, bazı ibadetlerde tabi genel olarak değil, kişinin yatmış olması veya ayakta olmuş olması o ibadeti icra etmesine engel değil. Burada aslında Kur'an'a karşı olan saygısızlık ve edepsizlik belki ona kulak vermeme noktası olabilir. Ama bir insan eğer onu dinliyorsa, Başka bir işte meşgul olmuyor ise ama o haleti ruhiye olarak da yatmış olması veyahut da arkasına yaslanmış olması aslında burada gaye Kur'an'a karşı bir edepsizlik olarak değil. Ee, ama tabii en güzel olan, en e, ideali olan o ki Kur'an dinliyorsun, daha edepli, daha muntazam bir şekilde oturmak. Ama bunu yapmaman, hılafını yapman daha doğrusu buna bir edepsizlik olarak algılanır mı? Eğer kulak veriyorsa, dinliyorsa, başka bir şeyle meşgul olmuyorsa, yani orada Kur'an okunuyor ama o farklı alemde gezmiyor ise bu bir edepsizlik olarak algılanmamış ve bu noktada genelde muasır alimlerde de bu konuya fetva vermişlerdir. O zaman bunun sohbet olması veya ders olması evleviyet yoluyla bunun caiz olduğunu da gösterecektir. Yani siz bakın kardeşimiz zaten sualinde ifade ediyor. İşte e, yatağa giriyorum, o anda malayaniyle de meşgul olma durumum olabilir. Örneğin bir dizi seyredebilirim veya bir film seyredebilirim ki aslında bu e, doğru bir şey değil. E, çünkü son seyrettiği şey olabilir. Yani gözünü kapattığı zaman bir daha o gözü açmama durumu da olabilecektir ki e, hiçbir insan bu halde ölmek, e, son nefesini bu halde vermek istemez. Mesela. mesela. O yüzden bu halde olmaktansa ben işte Kur'an dinleyeyim veyahut da bir sohbet dinleyeyim veya bir ders dinleyeyim. O dersin hem beynimde şekillenirken de uykuya o şekilde dalayım demesi bu bir edepsizlik olarak algılanmaz. Suyu edep olarak algılanmadığı için bu şekilde bir ameliyede bulunmak elbette meşruiyete aykırı değildir. Hatta bunun çerçevesini biraz daha genişleterek Özellikle ev kadınları bu konuda çok sual ediyor, işte evde ev işleriyle meşgul oluyoruz. E, mutfakla hmm. meşgul oluyoruz. çocuk çocuğumuzun veya eşimizin yiyeceğiyle meşgul oluyoruz hazırlamasıyla. Yani bu arada da ilimden geri durmam adına veya sohbetle iştigal edebilme adına, hadi Kur'an-ı Kerim dinleme bir nebze. Çünkü belki Kur'an'a veremeyecektir hmm. e, dinlemesini. E, ama sohbetle meşgul olalım veya bize e, bilgi dağarcığımızı artıralım Bu şekilde işte elektronik aletleri kullanmak, örneğin radyoydu veyahut işte bilgisayarda MP3, MP4 vs. gibi ses iletişim vasıtasıyla bunu dinler, dinlememizde bir mahsur olur mu? Elbette olmayacak. Yani sanki şöyle de düşünebilirsiniz. Bir arkadaşınızda diyorsunuz, sen kitap oku, kulağım sende, ben de başka bir işle meşgul olacağım. Evet. Yani bedenimi farklı bir işe yoracağım ama zihnim ve aklım sende olacak. Bu da aynı o kabilden olacağı için burada herhangi bir mahsurdan bahsetmemiz mümkün olmaz diyoruz. Dolayısıyla caizcil ifadesini kullanabiliriz. Evet. Bazen de şu da olabiliyor hocam, yatsı namazını mesela kılıyoruz. İşte sonunda Amen i e Rasulü falan okuyoruz. Bazen okumayı unutuyoruz. yatağa girdiğimizde aklımıza geliyor mesela. Evet. O anda o yatar vaziyette okumamıza sıkıntı var mı? Aynı, aynı durum ha, onun tamam. için de geçerlidir. Tabii ki uygun olanı, güzel, güzel olanı kalkma. ne kadar fazla edebimizi izhar edersek, e, o kadar güzel olur ama bunun hılafını yapmamız ona karşı bir saygısızlık olarak da ad edilmemeli. Hı hı. Çünkü bu biraz da insanın e, ona karşı niyetiyle alakalıdır. Evet. E, o yüzden bahsettiğiniz gibi işte ayeti amener usulü okumanız veya işte belli viritleriniz var o viritleri yapmanız. Hı. Çünkü zikir. neticede Kur'an okumak da bir zikirdir. Evet. Ve Kur'an ayetiyle de sabittir ki insan yatarak da zikir edebilir. Kalbi zikirle meşgul olabilir, dili zikirle meşgul olabilir. Bu kötü bir şey değil, güzel bir şeydir. Hatta a, hafızlık yapan talebeler genelde ertesi gün, yani yarın vereceği dersi daha iyi kafasında şekillensin diye yatarken Otursun bu yine. bahsettiğiniz tarzda e, o sayfanın tekrar edilmesini, hmm. yani bazı programlarla bunu yapabiliyorlar, e, bir kari tercih ediyor, seçiyor, e, normal bir okuyuşla aynı sayfayı işte defalarca okuyor. O uyurken de hem de, Kulağı onunla aşina olmuş oluyor, beyni onunla aşina olmuş oluyor. Hmm. Ee, yarın dersini verirken rahat verebiliyor veyahut da onu ders yaparken özellikle bunu hamlarda da yapıyorlar. Ee, daha rahat bir e, yol e, izlemiş olabiliyor bunda herhangi bir mahsurda lazım gelmeyecektir. Yani bunu bir edepsizlik olarak Hı. algılamamakta fayda var. Belki <gülüyor> edepsizlik ne olabilir? E, Kur'an okunuyor siz kulağınızı Kur'an'a vermiyorsunuz. Yani sadece bir terennüm şeklinde e, bir şeyler var orada ama siz hem aklınızda hem işte bedeninizde başka bir işle meşgul oluyorsanız e, bu konuda İmam Nevevi'nin de bu konuya dair özel kaleme aldığı bir kitapta bunun caiz olmadığı, doğru olmadığı, hatta çarşıda pazarda ticaretle meşgul olan kimse yanında seksizli Kur'an okumanın da caiz olmayacağını bu minvalle beyan ediyor. Hı. Çünkü o kimseler sizi dinlemeyecek, başka şeylerle meşgul olacak, onların günaha girmesine sizler vesile olacaksınız tarzında. Hı. Ama yok, kulağı sizde, dinlemesi sizde, algısı sizde ama bedensel olarak başka bir işle meşgul olması bu dinlemiyor olarak algılanmamalı, dinlemiyor olarak yani ona bir edepsizlik olarak da görülmemelidir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam. Benim bir pazar tezgahım var, buranın kirasıyla geçiniyorum. Bana dediler ki, kira gelene zekat vereceksin ama tezgah zekat vermeyeceksin. Ben şüpheye düştüm, <gülüyor> tezgahın değeri yerinde durmuyor, o da artıyor. Bir kitapta okumuştum, artıcı olan mallar zekata tabidir diye. Gerçi bazen tezgah fiyatları düşebiliyor da, sorun buranın da zekatını vermem gerekir mi? Evet, şimdi okumuş olduğu ibare aslında doğru, artıcı hmm. olan mallar zekata tabidir ama Tabii o ibarenin altını doldurmamız gerekir. Yani evet. artıcı olmaktan kastedilen ne? Zekata tabi olan malları kalem kalem sınıflandırdığımız zaman şöyle birkaç taslif önümüze çıkar. İşte altın, gümüş, para diye tabir ettiğimiz nukut, bunlar zekata tabidir. Uruz'u ticari diye tabir ettiğimiz asat yapılan mallar zekata tabidir ki genelde bu iki kalem hem nisap olarak hem belli şartları noktasında aynı minvalde ele alınıyor. Arazi mahsulleri bunlar da zekata tabidir ee, ki öşür diye tabir ettiğimiz. Ee, bir de e, hayvan, saime hayvanlar yani senenin ekserisini otlakta geçiren, yayl yaylılıkta geçiren hayvanlar Bunların da nisapla vardır. Her bir hayvan için ayrı bir nisap. Bunlar da zekata tabidir. Bir de rikaz dediğimiz gömü yani yer altından çıkan hmm. e, hazinelerin de zekata tabi olması. Genelde halkımızın suali ve daha fazla uygulamaya gelen meseleler ki nema konusunu da yani artıcı meselesi de ilk birinci ve ikinci şıkta ele diyor. Yani altın, gümüş para hmm. bir de alsat yapılan ticari mallar. Bu konuda kitaplarımız der ki nema iki şekildedir, artış iki şekildedir. Ya hakiki anlamda bir artış vardır ya da hükmü anlamda bir artış vardır. Altın, gümüş, para e, hakikatte aynı matlubu olan bir emtia değil. E, Matlub olan bir şeye ulaşmada aracı olan bir evet. emtia olduğu için deniyor ki senin yastık altında dahi olsa o altının, gümüşün veya paran hükmen bu namidir, hükmen bu artıcıdır. Ve ki düşese bile fiyatı. Çünkü onun varlık gayesi yastık altında durması değil, al sat yapılması onunla e, maksada ulaşabilmektir. Dolayısıyla burada fıkhi kitaplarımız diyor ki altın, gümüşte, parada hükmi nema yani hükmi artış vardır. Bu zekata tabidir. Ama onun haricindeki emtialara baktığımız zaman orada gerçek anlamda bir artış olması gerekir. Ama artış malın değerinin artması değildir. Hani kardeşimiz tezgahı örnek veriyor veya işte örneğin aldığı bir aracı var. Aracının fiyatının artması olabiliyor. Hmm. Pazar tezgahı muhtemelen bahsetti. Evet. Buradaki artıştan kastedilen o değildir. Artış o malı sizin öyle bir işleme sokuyorsunuz ki o işlemle her daim arttırmaya gayret ediyorsunuz. Yani alsat yaparak arttırıyorsunuz hmm. ki buradaki artıştan kastedilen ticari gayedir. Evet. Yoksa o malın prim yapması, piyasada değerin artması ki kah artabilir, kah da düşebilir, bu bağlamda bu zekata tabi anlamı taşımaz. Bir kişinin kendi evinde oturması gibi veya kendi arabasına binmesi gibi. Veyahut da kenarında bir emtia, bir malı vardır. Buyur, o malı mı? al sat gayesiyle almamış, kenarda kalsın hmm. diye almıştır. Ama piyasa şartlarına göre fiyatı artabilir ya da düşebilir. Burada fiyatı artmış olması olmadığının zekata tabi olmasını gerekli kılmaz. Burada artıştan kastedilen dediğimiz gibi alsat yapma gayesidir. Bir de şu ifadede dikkatimi çekti. Yani onu da söylemekte fayda var. Çünkü bazı sualler içinde aslında zimni olarak bazı fetvalar da var. Hı -hı. Eğer siz o konuya temas etmeyecek olursanız şuur altında onu bir nevi tescillemiş olursunuz. Hı -hı. Kira gelirine zekatın olduğunu biliyorum diyor ama Hı -hı. onu sormuyorum diyor sorum. Ee, benim tezgahıma tezgahıma zekat var mı yok mu? Oysa kira geliri noktasında ise e, kira geliri hususiyetle hesap edilerek zekata tabi olan bir gelir değildir. Hmm. Bu e, kitaplarımızda mal-i müstefat diye tabir edilen, yani yıl içinde elde edilen mal, elde edilen bir para olarak tabir edilir. Çünkü insan zekatını hesap ederken e, bir yıl dönümü vardır. Yani her an zekat verilmez. Ee, senenin başı vardır. Tekrardan o sene devran ettiği zaman yine hesap edeceksin. Elindeki birikiminin zekatını vereceksin. Şimdi bu elindeki birikimin zekatını verirken sene içinde malın artabilir. Yani ekstra mal gelebilir. Veyahut da sene içinde malın eksilebilir. Bunun önemi yoktur. Senenin başında eğer nisap miktarı mala sahip ise işte 96 gram altın diyoruz. Hı hı. Bu kadar bir alıma sahip isen senenin sonunda da bu kadar bir miktar yani en az olarak bu kadar miktar bunun üstü önemli değil. Sahip isen bu durumda senenin sonunda elinden ne var ne yok ise zekata tabi olacak bunların hepsinin zekatını vermekle mükellef olacaksınız. O kira geliri diye tabir ettiğimiz şeyler de aslında bu sene içinde elinize geçen birikimdir. Eğer sene sonuna kadar geldiğiniz zaman onlar kenarda kalmış ise zaten diğer mallarınızla beraber onun da zekatını vereceksiniz. Ama onlar sene sonuna kadar elinize kalmayıp tüketmişseniz, harcamışsanız, başka yerlerde kullanmışsanız ya ben şöyle bir hesap edeyim bir yılda buradan ne kadar kira almışım şu kadar her ne kadar elimde bu olmasa da bunun zekatını vermem gerekiyor derseniz bu yanlış bir hesap olur. Hmm. O yüzden kira geliri mutlak manada zekata tabi demek yanlıştır. Zekata tabi olan yıl sonunda elinizde var olan nisap miktarı maldır evet. evet. ve üzerinden bir yıl geçmiş olması. Evet. Bunu şöyle örneklendirelim. Aslında birçok defa bunu misallendirmiştik Hı -hı. ama tekrar etmekte fayda evet. vardır. Evet. <gülüyor> Diyelim ki nisap miktar 100 lira olsun örnek olarak söylüyorum. Yüz liranız var ve senin işte diyelim ki Ramazan'ın beşi sizin için yıl dönümü. Ramazan'ın biri geldi elinizde yine yüz lira var. Ramazan'ın ikisinde elinize bir yüz lira daha geldi. Hmm. Yani toplam elinizde 200 lira olmuş oldu ve o 200 liradaki o 100 lira daha yeni geldi. İşte kiradan geldi veya başka bir nedenden geldi, önemli değil. Ve Ramazan'ın beşine siz 200 lirayla girdiniz. Oysa 200 liranın yüzü üzerinden, evet gerçekten bir yıl geçti ama de geri kalan yeni 100 liranın, liranın, liranın üzerinden en fazla 2 gün geçmiş oldu. Peki siz kaç paranın zekatını vereceksiniz? Siz 200, 200 liranın zekatını vereceksiniz. İşte o kira gelirleri de bu kabildendir yani sene içinde almışsanız onu elinizde durmuşsa ve senenin sonunda kadar da elinizde kalmış ise o takdirde bu hesap edilecek zekatı verilecektir. Aldınız ama tükettiniz, harcadınız, çocuk çocuğun masrafına kullandınız, yediniz, pazar masrafında kullandınız veya bir mülk aldınız onunla. Hmm. Ticari olmayamak kaydıyla bir mülk aldınız yatırım gayesi veyahut işte kullanacağınız bir mülk aldınız. Ben bunu hesap edeyim, bunun da zekatını vereyim demenin bir manası yoktur. Dolayısıyla bu zekata zaten tabi değildir. Evet. O yüzden kira gelirinin hesaplanması nasıl olacak dediğimiz zaman buna dair özel bir muhasebeye gerek yok. Yıl sonunda varsa elinizde zekatını vereceksiniz. Hı -hı. Yıl sonunda yoksa vermeyeceksiniz. Onun haricinde pazardı yani pazar tezgahıydı veya araçtı veya fabrikaydı veyahut da alet ve edevattı bunların fiyatı artabilir, düşebilir. Hı -hı. Bunun bir önemi yoktur. Çünkü neticede bunlar alsat yaparak artan mallar değildir. Bir nevi tezgah kabiliğindendir. Bunlar da zaten zekata tabi olan mallar cümlesinden değildir. Evet. Öşürle alakalı da şunu hep soruyorlar hocam. Ee, yani biz öşür işte fındık topladık. Fındığın işte belli bir miktarını vermemiz gerekiyor. Onu fındık olarak mı vereceğiz? Yoksa para olarak verebilir miyiz? Yani bunu da Yani soruların içerisinde defaat de geliyor. Onu da tekrardan burada açıkça geliyor. Onu da şöyle geliyorum. söyleyeyim. Hanefi mezhebine göre mali ibadetlerde niyabet Caiz olduğu gibi bedel de caizdir. Ne demek bedel? size farz olan o şeyin yerine onun mukabilinde bedelini tevdiye edebilirsiniz. Hı hı. Yani örneğin elinizde 100 gram altınınız var. 100 evet. gram altında %2,5 yani 2,5 gram altın vermeniz gerekir zekat olarak. Ama siz 2,5 gram altın değil de 2,5 gram altın değerinde para verseniz olur mu? El cevap olur. Ya da 2,5 gram altın değerinde başka bir emtia verecek olsanız olur mu? Yine olacaktır. Oysa farz olan size o elinizdeki malın %2,5'unu Vermektir. Hı hı. Bu öşür için de aynı şey için geç, aynı şey geçerli. Yani elinizde fındığınız oldu, o fındığın belli bir miktarını vermeniz gerekiyor. Ama ben fındık vermeyeceğim, onun bedenini vereceğim. Tıpkı zekat babında hı hı. E, altın vermeyeceğim, Altını yerine parasını vereceğim demeniz gibi. Aynen. Ya ya da işte elinizde e, yani al sat yaptınız, ticari mallarınız var, ham maddeniz var. Onlardan yüzde iki buçunu vermeniz gerekiyor. Ama ben o malı vermeyip de onun bedenini versem olur mu? Tabii ki olur. Yeter ki verme anında o değer ona tekabül etsin. O yüzden illaki zekatın vacip olduğu o malın aynından verme mecburiyeti yoktur. Bu örneğin fıtır sadakası için de geçerlidir. Hmm. Hani Fıtır sadakası işte e, buğdaydan verilir, pirinçten verilir, hububattan verilir. Ama günümüzdeki insanlar ki Hanefi mezhebi de bu konuda bir müsamaha vardır bu konuda, yani bedenin caiz olması noktasında. Hiç kimse buğday vermez, arpa vermez hmm. e, veyahut da işte kuru bakliyat vermez. Onun bedeli olan parayı verir, fakir istediğini gider alır. E, bu noktada da böyle bir müsamaha vardır e, ki Hanefi mezhebinde özellikle farklı mezheplerde bu konuda farklı görüşler de var. Ama Hanefi mezhebi e, bu noktada hakikaten fakirin ihtiyacını gidermeye esas alarak maksat o meblağın ona ulaşmasıdır. Hmm. O meblağ ister aynı olarak ulaşsın, ister e, farklı bir cinsman olarak ulaşsın. Eğer onun menfaatine o noktada gidilebiliyorsa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum. Müsaade evet, ederseniz buyur. bununla alakalı. Evet. Yıllar önce Ramazan-ı Şerif'te Mekke-i Mükerreme'de olsa gerek son Cuma hutbesi yani Ramazan bayramına girilecek işte fitreler verilecek. Fitrelerle alakalı Hoca Efendi'nin bir ilanı oldu. İlan da diyor ki tabii o biraz mezheplerle alakalı Hı -hı. bu konudaki farklı görüşlerle alakalı biraz da taassupluk da ön plan olarak işte kesinlikle bedel vermeyin. Bedel vermek caiz değildir. İlla ki işte pirinç vermeniz gerekir, buğday vermeniz gerekir. Başka şekilde olmaz tarzında orada bir ilanda bulunuyor. E, Harami şeriften bahsediyorum. E, dışarı çıkıyoruz. E, dışarıda orada işte şey sağlar var. Hazırlanmış yani örsü birimleri. Tüccarlar var. Orada pirinç satıyorlar, buğday satıyorlar. O fitresini verecek olan Müslüman geliyor. İşte örneğin 10 riyal veriyor kişiden bir sağa. İşte o Hububat'ı alıyor, poşede koyuyor ama Gâ'yı onu alıp evine getirecek değil. Adam fitresini vermek istiyor. Evet. Alıyor, orada işte hangi fakire vermek istiyorsa gidiyor ona veriyor fitresini. O fakir de alıyor, tekrardan aynı Türkçe ara geliyor, Türkçe onu 8 riyal'den geri satıyor. İşte Hanefi Messeb diyor ki buna gerek yoktur diyor. Yani neticede burada kazanan tüccar olacaktır. Yani, evet. yani burada fakir. Sene gayen o, o kadarlık bir miktarı ona ver Adamın ihtiyacını o buğday görüyorsa, Tamam, bunu zaten kendisi de alır. Evet. Ama kimse günümüzde ekmeği, buğdayı alıp da onu öğütüp de oradan ekmek yapmıyor. Hmm. Ee, pirinç vesaire belki olabilir, kullanılabilir. Ama yani buna da ihtiyaç adamın belki doğalgaz borcu vardır. E, veyahut işte elektrik borcu vardır. Çocuğun aidatı borcu vardır. Başka etkenleri vardır. Evet. O yüzden bu bağlamda fakirin ihtiyacını hangisi görüyorsa onu e, ön plan almanın daha güzel olacağı. Ki Hanefi mesevi bu konuda ise bahsettiğimiz anlamda bedelin caiz olacağını açık <gülüyor> ve net bir şekilde söylediği için genelde alem İslam'da da uygulanan e, bu mesele olmuştur. Evet hocam Allah razı olsun. Bir diğer sorumuza da ''Yaklaşık 10 yıl önce amcam annemin evlenirken geline kesilen o zamanlarda meyre kesmek deniliyormuş. Bileziklerini evinin inşasına kullanmak için borç olarak istemiş. <gülüyor> bir süre sonra babam borçlanınca amcam o bilezikleri onun yerine sayıp bu zamana kadar da durumu olduğu ve yengeme bilezikler yaptır halde onlar yapmadı.'' demiş. ''Böyle bir şey hakkı var mı? Anneme ait olan bilezikleri borç alıp babamın borcuna sayabilir mi? Babaannemse anneme <gülüyor> helal etmesini söylüyor.'' demiş. Evet. Tabi babaanne e, neticede her iki tarafta evlat olduğu için biraz da ara, ara buluculukta bulunmak evet. istiyor. Tabi meseleyi biraz e, açmamızda fayda var yine. Şöyle ki e, anladığımız kadarıyla gelinin yani annem diye tabir edilen Hı -hı. evin gelini neticede bunun altınları var, mehri var, şuyu var, buyu var. Elinde bir birikimi var. Evet. Ee, eşinin ağabeyisi yani kaynının maddi olarak ihtiyacı oluyor ve gelin hanımdan bunları borç, borç olarak, olarak talep alacağım. ediyor ki bu meşrudur olabilir Hı. ama borç namı ile veriyor. Hı. Hı. Şimdi borç namı ile verdiği zaman burada alacaklı olan kimse o anne diye tabir edilen o gelin hanımdır. O kişi bu artık alacaklıdır Hı. ama bu gelinin eşi yani kocası abisiyle olan e, diyaloğunda veya kardeşiyle olan diyaloğunda bir şekilde alacak verecek ilişkisine giriyor ve borçlanıyor. Hı hı. Yani borçlanan bu durumda gelin değil, gelinin kocası olmuş evet. oluyor. Ve diğer taraf kayın diye tabir ettiğimiz amca ise e, yani benim senin hanımına borcum var ama senden de alacağım var, onu oraya mahsup ediyorum diyor. E, bu olabilir mi? Eğer bu konuda, bu mahsupleşmede gelinin rızası varsa yani o anne diye tabir edilen hanımefendinin buna rızası varsa yani evet ben eşimin borcunu senden alacağıma mahsuben düşürdüm şeklinde kabul ediyorsa bu bir havale sistemi devreye girer ki bunda herhangi bir fıkhi olarak bir sıkıntı lazım gelmez. Ama yok yani kocamın borcu kocamı bağlar beni bağlamaz bizim evli olmamız benim mal varlılığımla onun borcunu ödeme zorunluluğunu bana doğurmaz. Hukuksal olmamda bu böyledir. Ee, bu manada ben razı değilim diyorsa ki bu konu eğer soal olarak bize tevdi ediliyorsa Gerçi ama soruyu soran da anne değil annenin evladı evet. soruyor. Yani ya burada annesinin an burada rahatsızlığını dile getiriyor aslında. Anne Böyle razı de değil olabilir. gibi. Veyahut da anne belki feragat etmiş kocasının borcundan evet. dolayı ama bakarsın belki bir fukih, bir açık bulursak amcamdan o bedeli alabilir miyim? Onun da peşinde olabilir. Evet. Burada önemli olan o annenin buna onay vermiş olması veya vermemiş, vermemiş olması. olması. Evet. Eğer onay vermediği halde o amca yani kayın kardeşinden alacağını geline olan borcuna mahsuben, ben buradan ödeştim diyecek olursa bu fıkhi olarak caiz olmaz. Böyle bir yapma hakkına sahip değildir. Çünkü İslam fıkhına göre evlilik hayatları her ne kadar birleştirse de, bir hayat ortaklığı ihtisas etse de, malta ortaklığı ihtisas etmez. Hmm. Yani benim senden alacağımı senin eşinden talep etme hakkım olmaz. İsterim sadece verir veya vermez. Veya çocuğundan bunu talep etme. Çocuğunun öz malından senden alacağımı mahsu ben alıyorum deme hakkım olmaz. Anasından, babasından, işte ee, hakkı bağlamından. Herkesin mal şey. varlığı kendi şahsına aittir. Bunların evli olması dediğimiz gibi malda ortak olmalarını iktiza etmeyecektir. İster o mal evlilik süresinden sonra elde edilmiş bir mal olsun. Ki günümüz mer'i hukukta maalesef bu noktada İslami olmayan bir hukuk meselesi var. O da nedir? Ee, diyorlar ki evlilikten sonra... Her iki taraftan biri mal kespedecek olursa kespedilen mal müşterektir deniyor. Oysa böyle bir şey İslam fıkında yoktur. Bu kesinlikle zulümdür. İki taraf buna razı gelmedikçe, yani iki taraf derken o mal sahibi eşinin kendi malında ortak olmasına veya ona kendi iradesiyle onu hibe etmesi söz konusu olmadığı müddetçe hukukun, mer'i hukukun, günümüz hukukunun böyle bir hak vermiş olması bunu meşru kılmaz. Bunu her daim söylüyoruz. Yine de söylemiş olalım. Dolayısıyla İslam fıkkına göre ister evlilikten sonra mal edinilmiş olsun, ister evlilik öncesinde mal edinilmiş olsun, taraflar evlenmek ile hayatlarını birleştirmiş olsalar da mallarını birleştirmiş değillerdir. Dolayısıyla alacakları her birinin müstakil alacağıdır, borçları da her birinin müstakil borcudur. Herkesin zekatı kendinin, herkesin kurbanı kendine, kendine aittir. Evet. Böyle baktığımızdan dolayı da eşinin borcunu kendi alacağı ile ödeme zorunluluğu yoktur. O yüzden burada o amcaya söylememiz gereken eğer genin hanım buna onay vermeden sen kendiliğinden bunu yapıyorsan evet kardeşinin sana olan borcunu ödememesinden dolayı belki o sana zulüm ediyor. Yani ödeme imkanı olduğu halde bir insanın borcunu ödememesi maddül ganiyü zulmün evet. hadis-i şerifince zulümdür. Yani bir insan borcunu ödeme imkanı olduğu halde borcunu teyhir ediyorsa ödemiyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu bir zulümdür, onu yapan kişi de zalimdir. Evet. İşte o kardeşinin kişiye zulmetmiş olması bu amcanın yani ağabeyinin geline zulmetmesi hakkını doğurmaz. Çünkü mecelle kuralıdır. E zarar yudal يُدَالْ Darar izâli olunur. Yani bir zarar varsa ortada o zarar bertaraf edilir. Ama o darar la yuzâlu bi'l-darar. Zarar başkasına zarar vermekle izâli olunmaz. Yani siz bana zulmettiniz, ben o zulmü bertaraf etme noktasında şeri şeri bana bir hak vermiştir. Ama ben bu hakkı size zulmederek kullanma noktası olursa, yani sen de ettin, ben de ödeşirim, ben de sana zulmediğim böyle bir şey yoktur. Ki nerede kaldı? Burada zulmettiği kişiyle zulmeden kişi aynı kişiler değildir. Yani eğer ortada bir zulüm varsa evet. borçlu olan işte eşidir, kocasıdır ama zulme maruz kalan ise e, hanımıdır. E, yani e, gelin hanımdır. Dolayısıyla böyle bir hakka kesinlikle sahip değil. Sen alacağını git ondan al. E, öteki kadının eğer borcu varsa yani ona karşı bir borcun varsa e, onu da kesinlikle ödemek zorundadır. Ben oradan mahsuplaştım, oradan saydım demesi kişinin tek taraflı böyle bir şey demeye fuki olarak bir hakkı olmayacaktır. Evet. Bir diğer sorumuz o hocam. Hastalığı sebebiyle oruç tutamayan biri Ramazan oruçlarını fidyesini şimdiden verebilir mi? İhtiyaç sahibi birileri var. Şu anda bunlara vermek istiyoruz demişler. <gülüyor> evet. Şimdi bir insan Ramazan orucuyla mükellef olduğu halde tutamayacak bir durumda olsa, burada bakılır eğer bu tutamaması geçici bir zaman diliminle mukayyet ise, yani bir hastalığınız var ama o hastalığınız daimi bir hastalığınız değil. Geçici bir hastalık. Böylesi bir durumda zaten o oruç illaki tutulacak. Eğer eda olarak tutamıyorsan da kaza edeceksin. Evet. Ama şeyh Fani diye kitaplarımızda geçer. Yani artık yaşlandınız, sağlığınız, sıhhatınız oruç tutmaya elverişli değil. Ve daha geri dönüşümde de olmayacak. Yani o hastalık sizde ölünceye kadar genelde devam edecek bir mucize söz konusu olmazsa. Hı hı. Böylesi bir durumda e, ya bu ihtiyarlıktan olabilir ya hastalıktan, müzmin bir hastalığa maruz kalmışsınızdır. Doktorlar diyor ki bu hastalığın bir daha geri dönüşümü yoktur. Yani örneğin böbreklerinizi iflas etmiş, diyalize bağlanıyorsunuz, artık oruçlamazsınız. E, iflas etmiş olan bir böbreğin tekrardan geriye avdet etmesinin olmadığını söylüyor günümüz tıp ilmi. Böyle bir durum söz konusu ise böylesi bir durumda bu kimse oruç yerine her bir gün için fitre miktarı fidye verecektir bir hmm. fakire. Şimdi sualde diyor ki ben bu fidyemi şimdiden yani Ramazan-ı Şerif ayı girmeden verebilir miyim? El cevap veremez. Çünkü vücubiyet şuhudül şehir diye tabir ettiğimiz ayı müşahede etmektedir. Yani Ramazan ayına girmiş olmaktadır. Dolayısıyla daha henüz Ramazan ayı girmiş olmadığından dolayı ki Rabbim inşallah sağ salim hepimizi o mübarek aya ulaştırsın evet. ve geçen seneden farklı olarak camilerimiz dolu olsun, eh, mihraplarımız dolu olsun, saf düzenlerimiz sık bir şekilde sosyal mesafe ortadan kalkmak suretiyle buna ihtiyaç kalmadan namazlarımızı ifade edebilmeye Rabbim en kısa zamanda, en akrabi zamanda nasip etsin evet. inşallah. O da temennimizdir. Evet. İşte bu bağlamda daha henüz Ramazan-ı Şerif gelmeden kişi o oruçla mükellef olmadığı için şu anda böyle bir ödemede bulunmak nafile olarak bir sadaka vermek gibi olur. Hmm. Bakın bunu şöyle örneklendirebiliriz. Bir adamın bir nezri olsa, bir ada olsa dese ki falan işim olduğu zaman işte Allah rızası için bir kurban keseceğim ya da fakirlere şu kadar bir meblağ tasadduk edeceğim dese... Ama daha henüz işi gerçekleşmese, ya nasıl olsa gerçekleşecek ben Şin'den adamı yerine getireyim deyip de o kurbanı kesse veya fakirlere tasattıkta bulunsa ve sonrasında işi gerçekleşecek olursa o öncesinde yapmış olduğu o ameliye Şin'den sonra bir daha yapmasına gerek var mı? El cevap vardır. Çünkü daha henüz sana farz olmamıştı. Zimmetinde böyle bir mesuliyetin yoktu. Tıpkı daha henüz namaz vakti girmeden sen şimdiden namazımı kılayım diyorsun, namaz vakti girdiği zaman bir daha kılmama gerek kalmasın. Ya da Ramazan-ı Şerif ayı gelmeden ben şimdiden oruçlarımı tutayım, Ramazan'da ise rahat, rahat rahat yerim, ha. içerim. Böyle bir şey yoktur. Daha çünkü vücubiyet takip etmemiştir. O yüzden bu Ramazan orucunu tutamayan bir kimsenin fidye vermesi oruçla muhatap olduğu an itibariyle meşhur olacaktır. Oruçla muhatap olması da Ramazan ayının girmiş olmasıyladır. Daha girmedikçe böyle bir mecburiyet, böyle bir vücubiyet zimetine binmemiş olacağından bunun şimdiden ödemesi mümkün değil. Ancak şunu ifade edelim, Ramazan-ı Şerif ayına girse diyelim ki birinci gün veya ikinci gün bu durumda 30 günün fidyesini verebilir mi? Yani daha henüz günleri gelmeden onu verebilir. Çünkü Ramazan bir bütün Girmişler, olarak ele yani. alın diyor. Ama Ramazan-ı Şerif ayı daha girmeden velet o ilk 1. gününkini vereyim dese bu olmaz. Hı. Niye? Çünkü daha vücubiyet kişi için tahakkuk etmemiştir. Evet. Bazen zekat için bekleyen kardeşlerimiz de var. <gülüyor> Ramazan ayını işte Ramazan ayında kendini ona göre ayarlamış. Her Ramazanda zekatını veriyor. Onların da zaten Aynı fidye gibi Ramazan-ı Şerif ayını beklemesine gerek yok. Onlar sene içerisinde istedikleri zaman o zekatlarını verebilirler değil mi hocam? Zaten e, zekat konusu her ne kadar halkımızın geneli Ramazan-ı Şerif ayını zekat ayı olarak algılasa, zekatın hesabını böyle de yapsa e, bu fıkıh anlamda baktığımız zaman pek doğru değil. Hı. Şu bağlamda doğru değil. E, zekat bireye mahsus olan bir ibadettir. Ya yani mesela Ramazan-ı Şerif ayı Ahmed'e, Mehmed'e, Hasan'a, Hüseyin'e göre değişmez. Hep Ramazan'da belirlenmiş. Ramazan evet. herkes oruçla muhataptır. Evet. Namaz vakitleri şahsa göre değişmez. Vakit girdiği zaman herkes o namazda muhataptır. Ama zekat öyle değil. Hı -hı. Zekat her bir şahsın muhataplılığı o malı edinmiş olduğu tarihe göre değişecektir. Evet. Yani A şahsının e, Havlanil Havli dediğimiz yıl dönümü ile işte bir şahsının yıl dönümü birbirlerinden farklıysa, biri zekatla muhatap iken öteki daha henüz zekatla muhatap değildir. O yüzden aslına bakılacak olursa, herkesin kendi yıl dönümüne hesap etmesi, kameri ay olarak herkes buna göre hesabını tutması ve bu bağlamda zekatını hesap etmesi. Ama zekatta bir insan nisap miktarı mala sahip olduktan sonra daha henüz yılı gelmeden, şimdiden zekatını verebilir mi? Verebilir. Eğer nisap miktarı mala malik olmuşsa. Ve genelde Ramazan-ı Şerif'te işte Mevla Teala Hazretleri tabiri caizse sana hani kesesinin ağzını açmış olması, artık insanlara fazla kereminden fazla ve kat ve kat fazla fazla karşılığını vermiş olması, insanlar da ibadetini bu ayda yapalım ki bu ayda sevabımız daha fazla olsun, menfaatimiz daha fazla olsun eğer bu gelecek daha henüz facip olmadan şimdilik yapayım mantığıysa bu güzeldir. Çünkü erkenden vermiş olacak. Evet. Ama benim şu anda borcum var. Aslında benim zekatım işte diyelim ki Recep-i Şerif'in birinde vermem gerekiyor. Hmm. Benim yılım bu zaman. Ben vacip oldu vermem gerekiyor. Vermeyeyim de Ramazan'ın faziletinden istifade edeyim. O zaman vereyim demek bu doğru bir şey değil. Evet. Çünkü an itibarla fakirin hakkı talük etmiştir. Yani senin borcunun ödeme zamanı geldi. Senedin zamanı geldi. Sen ise senedini ödemiyorsun. Geciktirmeye çalışıyorsun. Fazla sevap alabilme adına. Oradan elde edeceğin savaptan daha fazla burada bir ziyanı öleceksin. Evet. Çünkü fakirin hakkını geciktirmiş olacağından dolayı… Belki zulmetmiş gibi bile Yani matlulgan iyi evet. zulmün. Gerçi bu bir alacak, müşakhas bir fakirin alacağı olarak algılanmasa da neticede tayin etmiştir. Tabii. artık vermekle mükellefsin. O yüzden bu şekilde onu geciktirmek doğru değil. Ama ben erken zaten benim zamanıma vardır veya bir yıl atlattırdım. Yani çünkü bazı insanlar, bazı demiyorum aslında çoğu insanlar zekatla mükellef olan çoğu insanlar zekat yıl dönümünü bilmezler. Hmm. Kendilerince bir yıl tayin ederler ve bu da ya Kadir Gecesi olur ya Ramazan Şerif ayında bir gün olarak kendilerince bunu yaparlar. Burada da eğer bir gün bunu at, yani bir yıl bunu atlattırmışsak önden gidiyorsak o zaman yine veren tarafta olmuş oluruz ki bu güne müsamahalı davranılabilir. Evet. Ona göre de bir yol haritası çizmekte fayda vardır inşallah. Evet, buna da dikkat edelim. Bir diğer sorumuzda da hocam. Devamlı ağzından su yani salyası çok gelen kişi nasıl orucunu tutmalı? Son an şahıs tutamıyorum. Ağzıma çok su birikiyor. Devamlı tükürüyorum diyor. Evet. Yani bu kardeşimizden anladığımız ağız salyasını yutmasının orucu bozacağı kanaatinde ki, bu bağlamda bir zorluluk içindeyim diyor, her geldiği zaman tükürmem hmm. gerekiyor ama bu çok sıklıkta oluyor, ortam müsait olmuyor, ne yapacağım? Oysa yanlış bir bilgi böyle bir zorluğa arkadaşımızı sevk etmiş. Hı hı. Ağız salyası oruca zarar vermez. Yani vücuttan gelen bir salya ağızdan çıkmadıktan sonra, ağızdan külli itibariyle ayrılmadıktan sonra tekrardan geri yutulması orucumuzu bozan bir durum değildir. O yüzden kişinin ne kadar çok salyası olursa olsun, ne kadar çok ağzında bu birikirse biriksin o birikmiş olduğu salyayı tükürme mecburiyeti yoktur. Onu tekrardan geri yutacak olursa bu orucuna zaten zarar vermeyecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da nafile kurban kesime için bir kasapla görüştük. Çalışma sistemlerinin şu şekilde olduğunu açıkladılar. Hayvanı karkas haline teslim ettiklerini sakat atlardan sadece ciğer ve böbreği verdiklerini, kelle, paça, deri gibi kalan parçaları kesim ücreti bedeli olarak mezba'ya bıraktıklarını söylediler. Mezba bu parçalarını yapıyor bilmiyoruz. Kestiği tüm hayvanların kelleriyle birlikte bizim kurbanın kellesini de bir yere satsa sıkıntı olur mu? Bize verdikleri fiyat. Vereceklerini söyledikleri parçalara kesim ücreti dahil. Bu anlaşmayla ilgili bir şüpheli durum var mıdır? Yoksa hayvanın bedelini, ayrı kesim ücretini ayrıca görüşüp mezbahaya bıraktıkları parçalara da karışmasın diye oradan <gülüyor> almak mı gerekiyor demişler? Şimdi e, nafile ifadesini kullanıyor ama tabii onu tam e, anlamış değiliz. Evet. O yüzden e, biz cevabı şekillendirelim. E, bir insanın kurban bayramında kesmekle mükellef olduğu bir kurbanı varsa ya da bir adağı varsa, nezdi varsa kurban olarak ya da e, temettü ve kıran haccı yapan bir kimsenin vacip olarak kesmesi gereken hac kurbanı varsa böyle bir kurbanda hayvanın bir parçası kurban ücreti, yani kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir. Hı. Çünkü o bir bütün olarak Allah için adanmış, bir bütün olarak Allah için bir nüsuk olarak e, verilmesi, kesilmesi Hı. gerekecek. Kesildikten sonra... Kişi kendisi eğer adak değilse kendisi de ondan faydalanabilir. Eşi, dostu, akrabaları da ondan faydalanabilecektir. Ama nafile kurbandan kastettiği et için kesilen bir hayvansa, yani bir kasaplanlaşıyorsunuz, küle hesabı et almaktansa bir hayvanı keseyim, hayvanın etini alayım. Bu şekilde ise böyle bir hayvanın kesim hücretini, hayvanın bir bölümünü vermekle, yani sakatatından ve etinden tabi tayin etmemek kaydıyla bu olabilir. Ee, o yüzden buradaki nafileden kastettiği e, irakatü demin, ibadet olmaksızın sadece et için, evin et ihtiyacını karşılama gayesiyle işte bir ile anlaşması, bir kasapla anlaşması yolunda ise hayvanı alır, kestirir. Ücret olarak da hayvanın etinden bir parça da kasaba verebilir veyahut işte mezbanedeki kesici olan kişilere verebilir. Bunda herhangi bir mani söz konusu değil. Ama yok e, bu hayvan, ibadet mahiyetinde kurban vacip olarak kurban. kesilmesi, vacip olarak kesilmesi gereken bir kurban ise kesim ücreti hayvanın bir bölümünden verilmesi doğru değil. O hariç tutulur. Yani kesim ücreti tayin edilir. Ama kesim ücretinin haricinde hayvanın bir bölümünü de ücret dışı olarak kesen kimseye bırakırsanız, ee, o kişi de... Hediye anlamında. Hediye anlamında ama tabii bu adak kurbanı ise o kişi zekat alabilecek bir durumda olması hmm, bir gerekir. Olur. Ama adak kurbanı değil. Bahsettiğimiz gibi işte kurban, kurban bayramı kurbanı ya da hac için kesilmesi gereken bir kurban tarzında ise hediye olarak onu ona da verebilirsiniz. Bir başkasına da verebilirsiniz. O yüzden meseleyi biraz şekillendirmemiz gerekiyor. Ama yani, adak hakikada bunlara... Yani ibadet mahiyetinde olan kurban, hadi Akika'da da kesim ücreti olarak değil yine de hmm. orada da bir hediye mahiyet. Çünkü Akika'nın bizzat hikayen zaten müstahaptır. Evet. Hanefi mezhebine göre eğer adak değilse. Çünkü bazı insanlar şöyle akika yapabiliyor. İşte çocuğum olursa kurban kesmeyi nezlediyor. O kurbana da akika ismi veriyor. Aslında Bu adak yapmış oluyor. Bu adak yapmış oluyor. Öyle değil de yani o çocuğu oluyor. Çocuğu olduktan sonra kurban kesecek veya bazen işte çocuğum olursa akikasını keseceğim diyor. Bu bir adak değil aslında. Yani vakayı haber vermeye yöneliktir. Akika kurbanı da müstahap olan bir kurbandır. Allah rızası için keçersin, kendin yersin. Etrafındaki yer, eş dostların yer, işte fakir yer, zengin yer. Bunda herhangi bir mahsur da lazım gelmesin. Evet. Bir diğer sorumuzda da, bir meseleye dair bildiğimi zannederek yalan söyleme niyetim olmaksızın yemin ettim. Sonrasında o meselenin dediğim gibi olmadığını öğrendik. Bu durumda kefaret vermem gerekir mi ee, diye sormuşlar hocam. Bir sorusu daha var, onu da sonradan soralım. Şimdi tam soruyu anlayamadım, yemin etmiş. Yemin etmiş. Ama yani bilmeden yemin etmiş, doğru bildiğini zannederek yemin etmiş. Doğru ee, bildiğini zannederek ifade ediyorsa geçmiş zamandaki bir konuya dair evet. yemin etmiş. Hı hı. Daha sonra da o, o mesele O senin dediği gibi olmadığını öğrenmiş. Böyle bir insana yemin kefareti gerekir evet. mi? Şimdi kitaplarımıza baktığımız zaman yemin 3 e, kısma ayrılıyor. İşte yemini lav, yemini ramus, bir de yemini münakide diye tabir edilen yemin. Kefaretin gerekli olduğu yemin, yemin münakkide olarak önümüze çıkmaktadır. Nedir yemin münakkide? münakide? Gelecekle alakalı bir işi yapma veya yapmamaya yönelik yeminde bulunuyorsunuz, istikbale yönelik. Ve o iş tahakkuk etmiyor, yapmıyorsunuz. Veya da yapmaya yönelik yemin ettiyseniz yapmıyorsunuz, yapmamaya yönelik yemin ettiyseniz yapıyorsunuz. Hı. Böyle bir durum yemin inikat etmiştir. Bu yeminle sadakat göstermek gerekir. Eğer bir günah üzerine yemin edilmemişse ama sadakat göstermeyip de bozacak olursanız elbette bunun kefareti vardır. Hı hı. Ama e, bir de yemin-i lav, ki bahsedilen konu aslında Geçiyor şununla hı. alakalıdır. E, geçmişteki bir mesele veya hal şu andaki bir meseleye dair Yeminde bulunuyorsunuz ama orada bir yalanı kastetmiyorsunuz, kizbi kastetmiyorsunuz. Vakayı haber vermeye yönelik ama zannınız farklı. Yani örneğin işte falan yerde e, falancı orada mı diye size soruyorlar. Sen de onu biraz önce görmüştün orada diye veya bir emtia da olabilir. Yemin ediyorsun o orada diye ki vaka böyle olduğunu hmm. biliyorsun, itikad ediyorsun. Ama meğerken o senden sonra oradan çıkmış, e, senin yemin etme anında o orada değil. Bu durumda bir yeminde bulunmuş oluyorsun. Bu yemin nasıl bir yemindir? Lav'dır. Hükümsüz olan bir yemindir. Hmm. Boş olan bir yemindir. Böyle bir yeminde de kasıt olmadığından dolayı kişinin muhakaza edilmeyeceği ve kefaretle de muhatap tutulmayacağı ifade edilir. Bir de e, yine kitaplarımızda özellikle Şafii ve Sebi'li aramızda ihtilaf edilen konulardan bir tanesi. Yemin-i Lav'ın tanımına yönelik e, bir yeminde bulunuyorsun. Ee, ama yine istikbale yönelik değil, hal veyahut hmm. geçmiş zaman. Ama orada yemin kastıyla o lafzı telaffuz etmiyorsun, ağız alışkanlığı olarak söylüyorsun. Hmm. He valla he billah şeklinde yapılan yeminler gibi. Bu yemin de lav olarak kabul edilir. Bundan dolayı da kişinin herhangi bir muhakazaya çarptırılmayacağı ama kişinin e, bu anlamda yemini ağzını alıştırmasının hoş olmayacağı, imkan nispetince kendisini bundan geri tutmasının gerekli olacağı ifade edilmiştir. Bir de yemini gamus dediğimiz bir yemin vardır. O da geçmiş veyahut da hal üzerine yemin ediyorsunuz ama orada yalanlık kastederek yemin ediyorsunuz. Yani vakanın ne olduğunu hakikatte bilip vakanın hilafına yemin ediyorsunuz. Hmm. Örneğin filancı falan yerde mi ki biliyorsun orada siz orada olmadığına dair yemin ediyorsunuz kasıtlı olarak. Yani birinci şıktan farklı. Böyle bir yemin günah bir yemindir. Hatta o kadar günah bir yemindir ki çünkü kasti olarak Allah'ın isminin üzerine anlayıyorsunuz, yemin ediyorsunuz ve yalan üzere bunu yapıyorsunuz. O kadar büyük bir günahtır ki bu günahın kefaretinin olmayacağı. Yani böyle bir yeminde de kefaret yok dediğimiz zaman, ha demek ki bu yemin çok önemli bir yemin değil şeklinde anlaşılmasın. Evet. Hani çok sual ediliyor. Bir insan Ramazan-ı Şerif ayında oruca başlasa, başladığı orucu bozsa kefaret var. Adam hiç geceden niyetlenmesi bu adama kefaret yok. Ya öteki adam işte elinden gelen gayreti sarf etmiş, zorlamış kendini. Bir şekilde nefsine malûk kalmış. Yani bu adama kefaret tutturuyoruz da. Öteki adam hepten işi tembelliğe vermiş, hiç kalkmıyor, oruca niyet etmiyor. Bu adama sanki mükafat olsun diye bir de kefaret yoktur diyoruz. Şeklinde çok sual karşılaşabiliyoruz. Burada kefaretin olmaması işlenen o suçun hafif olmasıyla alakalı değil. İşlenen suçun boyutunun aslında çok büyük bir boyut evet. olmasıyla alakalıdır. Yani kefareti dahi yoktur anlamında o kişinin yapması gereken tövbe-i sifar Mevla'ya karşı kendisini affettirsin. Ne yaparsa yapsın. Ciddi anlamda bir tövbe edecek ki tövbe-i da bulunacak. E, Nasuh tövbesinin tanımına dair birçok tarifler vardır. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerif'inden alınan bir tanımda işte okun yaydan fırladığı gibi o günahtan fırlaması. Yani nasıl ki yaydan Kaçması. fırlayan bir okun tekrardan geriye adet etmesi mümkün değilse Bilirsin. kişinin o günahtan bu şekilde kaçması, hı hı. bu şekilde uzaklaşması anlamında bu da böyle bir tövbe etmesi gerekir, yalvarması gerekir. Mevla Teala Hazretleri'nden affını talep etmesi gerekir. Ama kefaret babına baktığımız zaman bu e, lav diye tabir edilen veya gamus diye tabir edilen yeminlerde kefaret söz konusu değildir. Evet. Bir diğer sorumuza da, eşimin amcası ve dayısı bana mahrem midir demişler hocam. Eşinin amcası dayısı. veya dayısı. Eh, mahremden kastettiği evlenmesi ebediyen haram olan kişilerden mi diye sorabilecek edecek olursa değildir. Eh, mahremiyet noktasını Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesinden istilal edilerek, hurrmet Aleyküm muhatikum ayeti kerimesidir bunu beyan eden bunu fukaha üç başlıkta inceliyor, üç başlıkta ele alıyor. İşte birincisi karabet diye tabir ettiğimiz akrabalıktan kaynaklanan mahremiyet sıhriyet dediğimiz e, dünürlülükten yani eşlerin birbirlerine nikahlanmasından kaynaklı, eşlerin akrabalarıyla olan bir mahremiyet. Bir de rada diye tabir ettiğimiz sütten kaynaklı olan mahremiyet. Şimdi bu sual aslında karabete yönelik olan bir mahremiyet evet. veyahut da sıhriyete yönelik olan bir mahremiyet. Çünkü eşimin tabirini kullanıyor, evlenmekten kaynaklı olan bir mahremiyetten bahsediyor. Evet. Peki evlenmekte olan mahremiyet nasıl olur? Bunu da erkek ve kız açısından ele alabiliriz. Kız açısından ele aldığımız zaman yani gelin hanım açısından ele aldığımız zaman gelin hanım bir erkekle nikahlandığı zaman o erkekle isterse cinsel anlamda bir birliktelik yaşamış olsunlar veyahut da yaşamış olmasınlar. Mutlak anlamda o erkeğin üst ve az soyu bu gelin hanıma haram olur. Yani kayınpederi, işte kayınpederinin babası, yani dedesi yukarısı veyahut da eşinin çocuğu, çocuğunun çocuğu, al soyu mutlak manada artık bu saatten sonra bu gelin hanımının sıhriyetten kaynaklı mahremi olacaktır. Evet. Peki bu bağlamda baktığımız zaman soruyla alakalı eşimin amcası diyor ve eşimin dayısı diyor. Peki eşinin amca veya dayı üst soy olarak algılanır mı? Üst soy değildir. Yani baba, dede şeklinde yukarı gittiğimiz değil. Çünkü eşinin amcası, babasının Kardeş. e, şey, kardeşi, yani dedesinin furusudur. Cavanip diye tabir ettiğimiz kişilerdir. Bu ise e, kişinin üst soyu olarak algılanmaz. Dolayısıyla bu sıhriyette oluşan mahremiyet bu bağlamda onlara sirayet eder mi? El cevap sirayet etmeyecektir. Yani bu ne demektir? Yabancı birer kişilerdir. Dolayısıyla e, bir gelin hanım için eşinin amcası olsun veyahut da eşinin işte dayısı olsun, bunlar tamamıyla yabancı kişiler konumundadır. Yabancı ile olan diyalogun ne kadar sınırlı olması gerekiyorsa bunlarla olacak olan diyalog da bu bağlamda sınırlı olmalıdır. Bunu bir de ters çevirelim. Yani hanımının amcası, hmm. gerçi hanımının amcası erkek de hanımının teyzesi diyelim. Teyzesi. Hanımının halası diyelim. Bu peki damat e, haram olur mu? Yani mahrem olur mu? Burada şöyle bir mesele vardır. Yine e, keza erkek açısından meseleye baktığımız zaman bir erkek bir kadınla nikahlandığında iki aşama vardır. Nikah, ondan sonraki cinsel münasebet. Hmm. Nikah, üst soyu haram kılar, cinsel münasebet ise alt soyu haram kılar. Hmm. Böyle bir kademe vardır. Nikahlandı ve beraber oldu, üst soy haram olacaktır erkeğe. Ama eşinin halası... Eşinin yani hanımının halası, hanımının tezlisi, teyzesi biraz önce de bahsettiğimiz gibi üst soy değildir. Hı. Çünkü dedenin çocuklarıdır veyahut da işte e, annenin çocuklarıdır bu kabilden baktığımız zaman. Peki bunlar normalde bu adama mahrem midir? Bunlar müebbet anlamda bir mahremiyeti yoktur. Yani yabancı kişilerdir. Ancak burada şöyle bir durum vardır ve en tecma beynel ayet-i kerimenin bir kısmı. Yani iki kız kardeşi bir nikahta toplamanın da haram olduğundan bahsediliyor. Hmm. Fukaha buradan şöyle bir gerekçe çıkartıyor. İki kadın ki bunların birbirlerine çift taraflı bir mahremiyeti varsa, yani faraza birini erkek kabul ettiğimiz zaman diğerini alamayacak. Bu taraf erkek kabul edip de bunu da bayan kabul ettiğimiz zaman yine alamayacaksa bu iki bayanlı bir nikahta toplamak da haramdır. Hmm. O zaman siz eşiniz var olduğu müddetçe, nikahınızda durduğu müddetçe eşinizin teyzesini nikahınıza almanız haramdır. Tıpkı eşinizin kız kardeşini nikahınıza almanızın haram olması gibi. Evet. Ama bu haramlılık bizim anladığımız anlamda bir mahremiyet değildir. Geçici bir mahremiyet, bir mani vardır. O mani nedir? Eşinizin nikahınızın altında olması. Dolayısıyla onunla olan da tıpkı yabancı olan kadınla olan diyalogdan farklı olmamalıdır. Hatta bir tık daha öte olmalıdır ki bir beraberlik, bir evet. akrabalık olacağı için bir ünsiyete ihtimal vardır. Tabii yaş oranı da burada mümkün yani bu da göz ardı edilmemeli. Hani çok yaşlı bir teyzedir, çok yaşlı bir haladır. Burada tabi daha fazla müsamaha olabilir Hanefi fıkkına göre. Dolayısıyla burada evlenmenin haram olmaklığı onun mahrem olmaklığını iktiza etmeyecektir. Çünkü sokakta herhangi bir kadın evli ise onunla da evlenemezsiniz. Evli bir bayanla bir erkeğin evlenmesi mümkün mü? Değildir. Peki onunla evlenememeniz onun size mahrem olmanız, beraber yolculuğa çıkmanız, beraber aynı ortamda rahat bir şekilde oturup kalkmanız anlamı ifade etmeyecektir. O yüzden buradaki meseleyi de böyle algılamamız gerekir. Evet eşim var olduğu müddetçe eşimin halası, eşimin teyzesi, eşimin kız kardeşi veya ablasıyla nikahlanamıyorum. Ama bu nikahlanamamam onun bana ebedi bir mahremiyetinden dolayı değil. Eşim benim nikahımın altında olmasından dolayıdır. O zaman bunların yabancıdan bir farkı yoktur diyerek ona göre kişi kendine bir yol çizmesi gerekecektir. Evet. Hocam son bir sorumuz var. O da... Ee allah Teala nimetini kullun üzerine görmek ister. hadis Şerif'i nasıl anlamalıyız? Hangi noktadan sonrası israfa girer? kesiremiyoruz. Örneğin <gülüyor> eğer amaç camları örtmekse 100 TL'lik bir tül de bu işi görüyor ama sırf rengi, deseni, kumaş, kalitesi sebebiyle de bir tüle 1000 TL verebiliyoruz. Bunu karşılayacak ekonomik gücümüz de var. Bazı kimseler diyor ki, ''Yardıma muhtaç Müslümanlar varken bunu yapmanız israf oluyor.'' Ama biz zaten zekatımızı fazla fazla veriyoruz, sadakamızla veriyoruz. Bu durumda yaptığımız doğru mudur, yanlış mıdır diye sormuşlar. Kılık kıyafetleri de her şey dahil. Evet, şimdi e, Allahu Azimüşşan elbette kuluna vermiş olduğu nimeti kulun üzerinde görmek ister. Hı hı. E, ama nimet dediğimiz zaman bu nimeti sadece dünyevi olarak yani zahir olarak da algılamamamız gerekir. Mevla bir kulağa ilim vermiştir, bu da bir nimettir. O ilmi de kulun üzerinde görmek ister. Hı hı. O ilmin kulun üzerinde görülmesi ne demektir? O ilmiyle amil olması, o ilmin Onlar etrafındaki insanların hı. faydalanmasına sunması. Ee, keza bir insan Allahu Azimüşşan akıl vermiştir, sağlık vermiştir, sıhhat vermiştir. Bunlar birer büyük nimetlerdir. Bu nimeti de kulun kullanmasını ister etrafında bu nimetlerinden faydalanmasına müsaade etmesini ister. Yani bir bütündür. Evet. Mevla'nın maddiyat vermesi de bir nimettir. O nimeti de kulun üzerinde görmek ister. O nimetten faydalanıp ve etrafına faydalanmasına imkan tanıması manasında. Yoksa onunla bir çaka satmak, yoksa onunla bir riaya girmek, bir gösterişçi konumuna ulaşmak anlamında değildir. Burası önemli. Evet. Peki burada nasıl bir yol izlememiz gerekir? Yani maddi imkanı yerinde olan bir kimsenin kılık kıyafeti olsun veya ev e, durumu olsun, eşyası olsun nasıl hareket etmesi gerekir? Bu noktada e, bir hadis-i şerifte e, fitne zamanından bahsedilirken sevâdül Azam yani genel insanlar kalabalık hangi durumdaysa onlardan farklı olmama. <Gülüyor> o yüzden burada asıl olan örfü olarak kişinin bulunduğu yerde ee, ekonomik anlamda seviye neyse ki bu da hem coğrafi yapıya göre değişebilir. Yani örneğin Afrika'da bulunan bir kimsenin oradaki hayat standartıyla işte batıda bulunan bir kimsenin hayat standartı aynı değil. Keza batıda bulunuyorsunuz ama bir muhit olarak, bir çevre olarak bulundunuz. Hani diyor ya kardeşimizle benim maddi imkanım yerimde zekatını veren biriyim. Yani belli bir e, hayat standartım yüksek. Ama kendi çevresinde eğer muhtada aşmayacaksa onun bir israf olarak telakki edilmez. Kendi çevresinde. Hmm. Ama o işte parmakla gösterilecek bir duruma gelmesi, o çevrede dahi işte hani biz o nimetin üzerimizde görülmesi normalde elbisenin temizliliği, paspala olmaması ama bu yenilik olarak işte belli bir zaman sonra mark olarak konumlanırsa bu aslında bu saatten sonra israfa kaçacaktır. Bu saatten sonra nimetin üzerinde gösterilmesi değil, birilerine gösterişte bulunulma. Birilerine işte imrenmesine sebiyet verme, vesile olma bu anlamda bu hakikaten israftır. Kur'an-ı Kerim bunu çok net bir şekilde ifade etmiştir. Elinizi çok sıkmayın, yani çok fazla cimrilikte bulunmayın, çok fazla da açarak savurmayın. Yani ifrat ve tefrit noktası. Cimriliği de şer'i şerif yasaklamıştır, nüsrifliliği de şer'i şerif yasaklamıştır. Hı hı. Bu arada orta bir yol tutulması gerekir. Orta bir yol da nedir? Sizin bulunduğunuz konuma göre, yani bulunduğunuz çevreye göre diğer insanların e, o konudaki standartları neyse o standartları aşmayacak tarzda bir hayat standartına sahip olmanız. Gaye birilerine lüks göstermek değil, birilerine karşı kibir içinde bulunmak değil, o gelir gider dengesini hazırlayarak ona göre bir standart içinde bulunmanızdır. O yüzden burada varlıklı bir insanın o varlığını kendi üzerine göstermeyip de fakir bir durumda durması, yani dışarıdaki insanın ona sadaka verecekmiş şekilde kendisini göstermesi bu da doğru bir şey değildir. Veya bunun tam tersi çok müsrif yanına ulaşılmayacak şekilde bir hal harekette bulunması bu da doğru bir şey hmm. değildir. Burada orta bir çizgiyle hareket etmekte fayda vardır. Nedir o orta çizgi? Sizin bulunduğunuz o toplumda, o çevrede hayat standartı neyse o standarta göre hareket, hareket etmek, ona göre hmm. olmak, parmakla gösterilecek bir durumda olmamak. Evet hocam. Bu soruyla da programımızın nihayet ediyoruz. Son olarak dua bağımında neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri anladıkları, anlattıklarımızı önce kendi nefsimizde icra edebilmeyi daha sonradan da teslimli Rabbim genelde halk elemesini Rabbimize niyaz ederiz. Hı. Yine bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Çin'de bulunduğumuz bu mübarek aylardan da hakkıyla istifade edebilmeyi yine Rabbim bizlere nasip eylesin. Hı. Ee, an itibariyle e, bu hastalık vesilesiyle yoğun bakım ünitesinde olan e, tanıdıklarımız, arkadaşlarımız veyahut da arkadaşlarımızın arkadaşları var. Dua isteyenler var, e, özellikle cemaatten dua isteyenler var, dinleyenlerden dua isteyenler var. İsmini bilelim veya bilmeyelim onları da inşallah buradan dua etmiş olalım. Dualarımıza ee, katılalım. Kardeşlerimiz dualarına bu kardeşlerimizle kalsın. E, tez zamanda Rabbim onları o durumdan kurtarsın. Ah eski sağlıklı günlerine kavuşmasını Rabbim onlara tez zamanda ihsan eylesin. Yine bu süreçte hayatını kaybeden abilerimiz, dostlarımız, hocalarımız var. Rabbim onlara da rahmet eylesin. Tamam. Makamları nale eylesin. Kabillerini cennet bahçesi eylesin. Kendisinden sonra gelecek olan nesli de işte hayır üzere olmalarını Onlara da cümlemizin nesneden de nasip eylesin inşallah. inşallah. Allah razı olsun hocam. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın yayetine ediliyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihalet.dalegül.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz Mevla'yı mantıklı olun. Hoşçakalın efendim.